Günaydın. Bu haftanın son programıyla karşınızdayız. Cuma sabahının ilk Change.org kampanyası için Aydın'dayız. Ümit Demir'e kulak verelim. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi adının Aydın Dilaver Cebeci Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirmesini istiyoruz. Sizlerin de imzalarıyla Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tasavvuf ve gönül insanı merhum şair, yazar, akademisyen Dilaver Cebeci. Bey'in adını öğretmenlik mesleğine ilk başladığı Aydın İmam Hatip Lisesi'ne verilmesini talep ediyoruz. Umuyoruz ki en kısa sürede yetkililer sesimizi duyacak diyor Demir Change.org'da başlattığı bu kampanyasında. Avustralya'dan bir başarı hikayesine yer veriyoruz şimdi de. Sidney'den Manuel Lariera, Allianz sigorta şirketine hitaben bir kampanya başlatmıştı kendisi. 2012'de aracıyla yaptığı kaza sonucu ölümden dönen Manuel, sigorta şirketinin kendisini 4 senedir beklettikleri tazminatını ödemesini talep ediyordu. 10 bin kişinin imzalarıyla desteklediği kampanya geçtiğimiz günlerde başarıya ulaştı ve sonunda manuel tazminatını aldı. Türk Telekom'a yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Melih Özkay'a bu kampanyayı başlatmış. Gazi Osman Paşa'nın her mahallesine fiber internet gelsin diyor. Bulunduğumuz çağ itibariyle artık DSL ye hizmeti yetersiz geliyor bu sebepten dolayı bulunduğumuz lokasyonda fiber altyapısına ihtiyacımız var. Gazi Osman Paşa gibi İstanbul'un en önemli ve en kalabalık ilçesinde bu hizmetin verilmesini istiyoruz. İnşallah sesimizi gerekli ilgili mecralara ulaştırmak ve bir an önce bu hizmetin verilmesini istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz demiş. Siz de Gazi Osman Paşa'nın internet sorununa çözüm isteyenlerdenseniz Melih'in imza imzalayabilirsiniz. Eğitim alanında bir kampanya var sırada İsrafil Çakmak. ÖSYM'ye hitaben başlatmış kampanyasını diyor ki ÖSYM sınav sorularının tümü yayınlansın. Günümüzde hala devam etmekte olan ÖSYM'nin sınav sorularının %10 veya %20'sini açıklama huyundan vazgeçmesi lazım. Her bire girmiş olduğu sınavda bütün sınav sorularını ve cevap anahtarını görme hakkına sahiptir. Şu an devam etmekte olan bu uygulama hukuka aykırıdır. ÖSYM yapmış olduğu bütün sınavların tüm soru ve cevaplarını sınavın hemen ardından tamamıyla açıklamalıdır diyor Çakmak. Oğlu için bir kampanya başlatan bir anneye kulak veriyoruz şimdi de Semiha Özler. Alerji tedavisinde dil altı damla ve hap tedavisi SGK ödemi kapsamına alınsın istiyor kendisi. Şöyle devam etmiş 10 yaşındaki oğlum Efe alerji hastası ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için hap ve damla tedavisi görmesi lazım. Ne yazık ki devletimiz bu ilaçların bedelini karşılamıyor. Maddi durumu uygun olmayan biz ve bizim gibi birçok aile büyük çaresizlik içinde. Evlatlarımıza ihtiyacı olan tedaviyi sağlayamamak çok kötü. Benim çocuğumun yıllık ilaç masrafı yaklaşık 3500 lira. Tedavisi 3 yıl sürecek. Bu da yaklaşık 12 bin lira yapıyor. Biz 12 bin lirayı nasıl ödeyelim? SGK aynı tedavinin iğne formunun %50'sini karşılıyor. Fakat oğlumun çok fazla alerjine karşı alerjisi olduğu için iğne formuna reaksiyon gösterme olasılığı çok yüksek. Bu yüzden büyük riskler içeren bu tedaviyi uygulamıyoruz. Haydi riskleri göze aldık diyelim. Aşıya başlama durumunda bunların kendi doktoru tarafından yapılması gerekiyor. Üstelik hala aşı ücretinin yarısını da ödememiz gerekiyor ki bu da çok yüksek bir rakam. Bir firma tarafından yurt dışından dolar üzerinden getirilen damla ve hap formlarının SGK ödeme kapsamına girmesini oğlum ve onun durumunda olan herkes için istiyorum. Lütfen siz de kampanyamızı imzalayıp paylaşarak sesimizi duyurmamıza yardım edin demiş Semih Hanım. Bu mücadelesine de şu ana kadar 118 bin kişi imzalarıyla destek vermiş. Siz de bu Efe'nin ilacına kavuşması ve diğer bu konuda mağdur olanların da ilaçlarına kavuşabilmesi için Change.org Taksim Efe için adresine girerek imzanızı atabilirsiniz. Çevre alanında bir kampanya var şimdi sırada. Levent Erbap başlatmış. Diyor ki çevre ve insanlık için el ele. Marketlerde ve pazarlarda poşet kullanılmasını istemiyoruz. Bu Türkiye'mizin kanayan yarası. Doğaya bırakılan pet şişe, poşet ve çöplerin intikamını doğa bizden alacak. Hiçbir şey sınırsız değil. Bir gün her şey aniden verecek. Bu imza kampanyasında aile ve çocukları olanlara özellikle sesleniyorum. Bu şekilde doğayı kirletmeye devam ederseniz 10 yıl sonra çocuklarımıza iyi bir dünya bırakamayacağız. Kimse denize giremeyecek, temiz hava alamayacak. Poşetler toprağa uzun yıllar sonra karışıyor ve gerçekten doğamızı kirletiyor. Marketlerde ve pazarlarda poşet kullanılmasını asla istemiyoruz. Su şişelerini geri dönüştüren ve para veren makinelerden kullanılmasını istiyoruz. Dünyanın tamamında marketlerde artık poşet kullanımı yasaklandı. Bizim ülkemizde de yasaklansın. Su şişeleri doğaya atılmasın. Başka ülkelerdeki gibi marketlere geri dönüşüm için pet şişeleri geri alan makineler konsun. Ve 1 TL'ye satılan suyun pet şişesini geri dönüşüm makinesine attığımızda 30 kuruş size geri ödemede bulunsun. Artık bu makinelerden ülkemizde de olması gerekiyor. Bundan kısa süre önce Almanya'ya gittim ve orada hiçbir markette poşet kullanılmıyordu. Ve su şişelerini geri alan makineler vardı. Geri almasıyla beraber size para ödeyen makineler vardı. Bunlardan bizim de ülkemizde olmasını istiyorum. Sosyal medyada yayınladığım videoma göz atmanızı istiyorum. Lütfen Çevre Bakanlığı ve diğer tüm görevli arkadaşlar gereğini yapın ve çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım demiş bu anlamlı kampanyada. Cuma gününü Konya'dan Kader Tura'nın başlattığı bir kampanyayla kapatıyoruz. Turhan, Change.org'da en çok imza kampanyası başlatılan konuların başında gelen atamalarla ilgili bir değişim talep ediyor. Radyoterapi teknikerlerine yeteri sayıda atama istiyoruz demiş kendisi. Her sene binlerce mezun olmasına karşın atamalarımız ortalama 10-15 arasında değişmekte. Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından biri olmasına rağmen... Tedavisinde gerekli özen gösterilmemekte. Bunun asıl nedeni yeterli kadar radyoterapi teknikleri atamasının olmaması ve tedavi cihazlarının gerekli sayıya ulaşmaması. Tedavi cihazlarında çalışan radyoterapi teknikerleri olması gerekenden fazla hasta düşüyor Her başına. Bu hem radyoterapi teknikerlerinin korunmasının noksanlığına neden olurken aynı zamanda da hastalara gereken dikkat ve özende de noksanlık yaratıyor. Yeterince mezun olmasına istinaden mesleğini icra edemeyen çok meslektaşım var. Artık hak ettiğimiz atamayı istiyoruz. Sınavlara karşı verdiğimiz emeklerin karşılığını alma vaktimiz geldi. Hepimiz bu bölümü çok hayaller korarak, ciddi şekilde çaba göstererek bitirdik. Yaptığımız iş ve emeklerimiz azımsa alınmaktadır. Çalışma şartlarımızda yeterince radyasyondan korunamıyoruz. Özel sektörde hak ettiğimizden çok altında ücretlerle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık çalışanı olarak yeterince değer göremiyoruz ki bu mesleğe bu kadar değer gösterilemeyen tek ülkeyiz. Atamalarımızın artması ve hak ettiğimiz değerin gösterilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz diyor Kader Turhan başlatmış olduğu bu kampanyasında ve şu ana kadar da 530 kişi bu kampanyayı imzalamış. Değişim rüzgarları bütün gücüyle her konuda esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişime ön ayak olabilirsiniz ve hatta bu başlattığınız kampanyalar dikkatimizi çekerse programımızda diğer bütün dinleyicilerimizle de böylece paylaşılmış olur. Pazartesi sabahı yine görüşmek üzere. Esen kalın.